Radyo Tiyatrosu Pazartesi'den Önce Yazan Giles Cooper Dilimize Çeviren Ali Halim Mikrofona Koyan Nümit Özdoğru Efek Oray Tuğlan Oynayan Sanatçılar Desmond Nümit Özdoğru Jane Hale Rakunt Alfred Ertuğrul Bilda Sevgili dinleyiciler, Oyunumuzun yazarı Guy Cooper, 1918 yılında Dublin'de doğdu. Lansing Kolejini bitirdikten sonra, profesyonel tiyatro oyuncusu olarak çalışmaya başladı. O arada televizyon oyunları hazırlıyordu. Adanın duyulmasında belki de en önemli rolü, BBC televizyonunda yayınlanmak üzere uyguladığı, Polis müfettişi Megre serisi oynamıştır. Guy Cooper 1955'ten sonra kendini tamamen yazarlığa verdi. 20'den çok radyo oyunu yazmış, radyo ve televizyon için birçok uygulama yapmıştır. Yazarın ayrıca 3 sahne oyunu vardır. Guy Cooper özelliği olan bir yazardır. Oyunlarında kendine özgü bir diyalog tekniği vardır. Konular değişik, ilgi çekici, sonuç ise her zaman şaşırtıcıdır. Oyunları ilk bakışta gerçeğe uzak gibi gözükürse de aslında tam tersine gerçeğin ta kendisidir. Bugün sizlere sunduğumuz Pazartesi'den Önce adlı oyun, Cooper'ın elindeki ham maddeyi nasıl işlediğini gösteren iyi bir örnektir. Önce. Cumartesi Sessiz Pazartesiden önce Sıcak Herkes gitti Yaz tatili Her şeyi bana bıraktılar Çıkarken basamakları Sıcak Çok sıcak Su deposu Basamaklar Doksan altı, doksan yedi, doksan sekiz Yüz basamak olmalı Altıncı kat, D. Harrison Bu benim adam Altıncı kat, D. Harrison Mı? Günaydın. Banyol'da misiniz? Çiçekleri getirdim. Sağallığa bırakıyorum. <Gülüyor> Efendim? <Gülüyor> Biri mi var orada? Aha, özür dilerim. Ben kimse yok sanmıştım. İyisiniz ya. <Gülüyor> İstediğiniz bir şey var mı? <Gülüyor> Neyiniz var? Ay, yayıncı, su, su. Efendim? Allah. Ölüyorum Hasta mısınız? Ölüyorum Durun telefon edin, birilerini yardıma çağırayım Telefon yok su verin Telefon var gördüm ben su. Peki veriyorum bekleyin orada Bu havada musluktaki sular bile ısınıyor Biraz aksın da öyle Biliyor musunuz neredeyse görmeyecektim sizi Al, bardak yok Şöyle ee, düş şu fırçalarını koyduğunuz bir bardak var Ona koyayım mı suyu Kalkıp oturursanız içebilirsiniz Hadi Hadi İşte böyle Aa, Hepsini birden içmeyin Şimdi nasılsınız Daha iyiyim. Ne yapıyorsunuz Burada mı Çiçekleri getirdim Öldüm demedin ki ölüyorum dedim Çiçekleri buraya getirmemi söylediler dükkandan Üstünde bir kart var bakın ne diyor Yaş günün kutlu olsun Sizin yaş ee, gününüz mü? Değil kim gönderiyormuş? Kartın üstünde Desmond yazılı Bu benim adım Siz kendi kendinize çiçek mi gönderiyorsunuz? canım bugün karımın yaş günüdür Çok önce ısmarlamıştım bu çiçekleri Durum böyle olmadan önce Karınız nerede? Kromer'de. Telefon edeyim mi? Edemezsiniz. Hattı kestiler. Dışarıdan edebilirim. Hayır hayır. Bana biraz daha su verin. Ama bilmesi gerekir. Biliyor. Her şeyi... Karım değil mi? Hasta olduğunuzu da biliyor musun? Hasta değilim ki. Öylese neden yatıyorsunuz? Hasta değilim ölmek üzereyim sadece. Yüzünüz çok renksiz. traş olmadım ondandır. Yıkanabilir tıraş olabilir saçınızı kestirebilirdiniz. Kaşınıyorum gıdıklanıyorum üstelik çok da sıcak. Ama ne iş ne iş düşünün. Hangi iş? Tıraş makinesini demek istiyorum. Düşünün. Kayalarda gömülü demir madenini oradan çıkarırlar Döverler, ezerler Çelik haline getirirler Binlerce işçi Yüzlerce ocak Sonra bu çeliklerden tıraş bıçağı yapılır Tıraş makinesi yapılır Sonra trenler Dükkanlar Para Benim de bir tıraş makinem var Sonra sabun Sabunla başlamalıyız. Ha bir de tıraş fırçası gerek. Porsuk kılından. Neler karışmıyor işin içine. Hayvanla, insanla. İnsan. En iyisi sakal bırakmak. Abim elektrikli tıraş makinesi kullanır. Demeyin. Fişe soku veriyor tamam. Demin. Gerçekten jileyle yapıyor. Hayır hayır hayır. Çok rica ederim bana elektrikten söz etmeyin. Tükenmez bir konudur bu çünkü. <gülüyor> ben artık Yo, Hemen gitmeyin. Biraz daha kalın ne olur? Saçlarımı anlatırım size. Çok oldu kesileli. Tas tamam istediğim gibi saç kesen ...bir tek berber var... ...o da Dorking'de oturur. Ha orada bulundum ben... ...Boksil'de. Evet. Boksil için söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yok. <gülüyor> Bir şey söylemek zorunda değilsiniz ki... ...ben öyle sözünü ettim sadece... ...berberden geldi aklıma. Bir saç kestirmek için de... ...Dorking'e kadar gitmeye değmez. Değer mi yani? Ha? Değer mi... Bilet alacaksın, istasyona kadar yürüyeceksin, hele bir de kapalıysa, ya da sırada altı kişi varsa. Sonra? Dükkanda bekleyenler için altı sandalye var. Yedinci oldun mu, tamam, ayakta bekleyeceksin. Olacak işte. Siz de gidip bir çay içer vakit geçirirsiniz. Ama dünya'da öyle insanlar var ki rahat, rahat ayakta bekleyebilirler. O zaman da bana sıra gelmez, saçımı kestiremem. O zaman gidin başka berberde kestirin saçınızı, daha yakın bir berberdi Yani hem iyi olmasın, hem de para vereyim, öyle mi? <gülüyor> Enayi miyim ben. Hem bana ne canım? Ben nerede söylüyorum? Neden? Neden yok, ölüyorum işte. Ama bir nedeni olmalı. Peki siz neden yaşıyorsunuz? Ha, ne bileyim yaşıyorum. Ben de ne bileyim ölüyorum. Yoksa yaz tatili falan, bu mu nedeni? Uğraşmayın bulamazsınız. Korktuğumdan değil ama... Yok canım. Başkalarına karşı doğru olmaz da... Başkaları kim? Ee, bakın, sinemada yağmur yağdığı Size zaman... bir şeyler oluyor değil mi? Hayır, ben kendimi çok iyi hissediyorum. Bu sizin kanınızda vardı farkında değilsiniz... Ben de öyleydim. Janet gidene kadar. Karınız mı? Evet. Çocukları alıp Cromer'a gitti. Söyledim ya işte. Kaç çocuk? İki. Bu yıl ben gidecek durumda değildim. O gitti. Kız mı oğlan mı? Bir kız bir oğlan. 15 günlüğüne gittiler Cromer'a. Benim için eğlenceli olacak sanmıştım. Başlangıçta öyle oldu. Kafa dinlemek, okumak, düşünmek, tek başına gezmek... Değişiklik işte. Bir hangisi? Kız mı oğlan mı? Kız kız. Gerçekten ilk 24 saat bir değişiklik oldu. Sonra ertesi gün. Sonra gene ertesi gün. Bunun sonu ne olacak demeye başladım. Geçen hafta sonu gidip onları bulacaktım. Öyle kararlaştırmıştık önceden. Ama ne oldu biliyor musunuz? O gün daha önce okuyup da sevmemiş olduğum bir kitabı yeniden okumaya başladım. Derken bir de bak. Dön, tren kaçmış. Kızınız kaç yaşında? Dokuz. Sonra bir sandalyeye oturdum. Uzun uzun oturdum öyle. Ortalık kararıncaya kadar. Başka tren olmadığını biliyordum artık. Işığı yakmak için yerinden kalktım ama onun yerine gördüğünüz gibi buraya yatıverdim. Ya oğlan? Neydi? Dinlemediniz beni değil mi? Dinledim ama siz hastasınız. Ya hayır. Anlattım siz. Anlayamıyor musun? 999'a telefon edebilirim. Polis mi? Hayır ambulans en iyisi bu. Hastaneye gideceğim kendimi pencereden atarım daha iyi. Aptalca bir söz bu. Karnım açıktı. Ya. Ölüyorum açlıktan. Gidip bakayım içeride bir şeyler var mı? Bir şey bulacağınızı sanmıyorum. Ama mutfak koridorun ucunda. Gidiyorum. Mutfak koridorun ucunda. Mutfak. Koridorun ucunda istemiyorum İstemiyorum sardalya var Pancar var bir de Noel pastası var İstemiyorum Hangisini istemiyorsunuz? Mutba mı koridor mu sardalye mi yoksa hiçbirini Hiçbiri ne mutpağı, Ne mutbaa ne koridor ne sardalye ne de başka bir şey Ama acıkmışsanız ee, Acıktım sardalya mı Peki peki ya da olsun. Ama ne çok işi var. Bir yeriniz mi arıyor? Sardalyaları düşünüyorum. Bir teneke kutu. Peru'dan gelen tenekeler. İnsanlar bu tenekelere biçim vermek için makineler yapmışlar. Sonra balıkçılar. Balık ağları... Oltalar, moltalar, neler, neler de neler, dağlarda büyüyen zeytin ağaçları, sonra tereke kutunun üstünde iki renkli resim. <gülüyor> oh. ha, bir tane olsun oh. tabak yok. Hah, ha, öyle hele. kutudan yeriz, kutudan. Çatı. Çatma. Elimizle Bir şey vardır bir yerlerde Oturma odasında bir çin tabağı var Çin Çin çini, çini, çini, çin, çin, çin Duvarda salıyor. Kıymetli bir tabak olmalı Bir yeri çatlak Alın kullanın Peki İkinci kapı Efendim? Oturma odası diyorum birinci değil ikinci kapı Kapı açın. Olamaz Çabuk buraya gelin ne var? Kapı açık mı dediniz? Evet ikinci kapı açık ha. Ben birinci kapı dediniz sandım Özür dilerim Birinci kapı kapalı Ne olmuş ne var o odada? Bir şeyler var işte kilitlidir o oda Gümüş filan mı var? Onun gibi bir şey Açlıktan ölüyorum Tabi alayım da Bıktım Bıktım Rafta bıçak gibi bir şey buldum. Çok keskin. Ah, onu unutmuştum. Mutlak bıçağı olmalı. Orada kalmamalıydı. Kirli bir bıçak. Gidip yıkayım. Ne kadar canlı. Hepsi de canlıdırlar. Paslanmış bu bıçak. Şimdi buna ne cevap vermeni? Öyle mi? Evet. Ne hmm, ne bir şey diyeceğim Sakat hasta bir adam olmamaya bakın Hasta değilim dedim size Sadece ölüyorum Aptalca sözler etmeyin iyileştiniz bile Ölecek olsanız konuşamazdınız Hepimiz öleceğiz Günün birinde tabii öleceğiz Şimdi gelin bir şeyler yiyin bakın nasıl iyileşeceksiniz Bakın işte bir de kaşık buldum Nerede buldunuz Çay kavanozunda Öyle biliyordum zaten Size hiçbir şey bırakmadan çekip gitmek Hı, Tuhaf doğrusu Kim Karım mı? Hiç de değil. Yemekleri dışarıda mı yemeğe niyetliydiniz? Hı? Efendim? Bilmem. Belki de. Karımdan söz etmeseydiniz keşke. İştahım kaçtı. <gülüyor> bunu söylememeliydiniz. Ne söylesem bunu söylememeliydiniz diyorsunuz. Ama bir yabancıya karınızdan söz etmek doğru mu? Ben ondan söz etmiyordum ki. Nerede olduğunu söyledim sadece. Kronur mu? Hı. Evet. Ben bir ara o civarda bulunmuştum oh, Ben hiç oraları bilmem Öyle mi? Deniz kıyısı Met ve cezirlerden arta kalan yosunlar Pudra gibi incelmiş kumlar Şezlonglar <gülüyor> Süslü lambalar işaret levhaları Lüks oteller Uzaktan bir gemi geçtiğinde el sallıyorlardır Sonra kumda giydikleri sandallar Rodin'in oyuncak gemilerini kıyıda bırakıp Otele çay içmeye gidiyorlardır Oğlanın adı Rodin mi? Herkes met ve cesirlerin sözünü ediyor. Kızınızın adı nedir? En. Deniz çekiliyordur ya da geliyordur Hepsi bunu konuşuyordur Rüzgar hafiftir ya da serttir. Bunun da sözü edilir. Sonra çocuklar uykuya yatınca arka salonda isteyenler televizyon seyrederken içlerinden biri çıkıp brice oynamayı teklif eder. Derken radyoda haberler okunur. Yün elbiseli bir kadının aklına yukarıki kata çıkıp yatmak gelir. Böylece teker teker. Herkes sadece ertesi gün düşünerek odasına çekelim Hani hiç gitmediniz de oralara? Ben de hınzırlık düşünmekten fırsat bulup beni dinleyemediğinizi sanıyordum Bakın şu yün elbise mutlaka gitmiş olmalısınız oraya Hiç gitmedim Öyleyse o yazdı mektuplarında Hayır İyi ama yün elbiseyi nereden bilebilirsiniz? Bilirim ben çok düşünüyorsunuz siz. İnsan düşünmekten nasıl vazgeçer? Gidip bir ruh doktoruna görünmelisiniz. Peki ama siz ne anlarsınız bu işlerden? Sinemada gördüm, karikatürlerde gördüm. Ne bileyim ben duydum işte. Şu divana uzanıp hani gevşeme hikayesini kastediyorsunuz değil mi? Evet evet. Ve çerçeve içinde bir diplomat Kim olduklarını anlayabilirsiniz diye. <gülüyor> Yoksa herhangi biri olabilir de çünkü. Siz, ben. <gülüyor> evet. Ben gideyim artık. Nereye? Evet bugün izinliyim. Ha, öyle ya saat öğleyi geçmiş... Güneş şu çekmecenin üstüne vurduğu zaman öğleden sonra olmuş demektir... Saat iki buçukta ötekilerle buluşacağım... Bizim Hı? sokağın başında... Ötekiler kim? Nereye gideceksiniz? Arkadaşlar gezmeye gideceğiz... Gidemeyeceksiniz... Bisikletlerle gideceğiz her şey hazırlandı... Başka bir gün gidersiniz kendi başınızla... O zaman anlamı kalmaz... Gideceğiniz yer kaçmıyor ya hep orada... Ama ben illi orası olsun diye gitmiyorum ki Arkadaşlarla bir yere gitmiş olalım diye gidiyorum Bu saatte trafik kim bilir ne haldedir Biraz zor geçersiniz Buradan kurtulacağız ya bir sürü değişiklik Kahveler filan Doğru En iyisi gidin siz Belki bekler arkadaşlarınız Herhalde Aylin sevinir gitmezsem. Roger yalnız ona kalır o zaman Genellikle paylaşır mısınız Roger'i? Hayır. En çok benimledir o. Aylin önem vermediğini göstermek için... ...biraz önümüzden gider her zaman. Sardalye ister misiniz? Teşekkür ederim. Oldum olası sevmem o balı. Siz bu kadar mı yiyeceksiniz? Şimdilik o kadar. Kalanı sonra yerim. Şu tabağı yıkayın. Uğraşmayın. Bırakın öylece. Bu sıcakta sinekler üşüşür. Bir içki daha istiyorum ben. Ben bakarım. Kolum yetişiyor. Alo? Herif ha, sen misin? Evet. Evet. Hayır bu gece gelemem. Evet öyle. Güle güle. Kimdi? İş arkadaşlarından biri. Bu gece yemeğe çağırıyor. Neden gitmiyorsunuz? İyi gelirdi biraz çıkmak. Nasıl gideyim? Yürüyemiyorum ki. Aa yeniden başlamayın. Neye başlamayayım? İçkimi hazırladınız mı? Buyurun, hazır. Hmm. Utanmıyor musunuz bana yalan söylemeyi Hangi yalan? Telefon kesik demiştiniz. Kesik. Deneyin bakın, açın. İyi ama şimdi konuştunuz. Hadi, hadi den deneyin diyorum. İsterseniz 999'u çevirin. Hiç ses yok. Biliyorum, söyledim size. Ama az önce nasıl çaldı? Telefoncularla garip bir anlaşmam var Borcumu ödemedim O küçük pembe kağıtları evin her yanında görebilirsiniz Ama demin görüştünüz Evet çünkü borcumu ödemediğim halde Makineye peşin para vermiş olduğum için Daha iki ay kullanma hakkım var Bu yüzden ben dışarıyı arayamıyorum da Dışarıdan beni arayabiliyorlar Ha, şimdi anladım Özür dilerim Bana bir havlu verebilir misiniz çok derledim Nerede bulabilirim banyoda mı? Temiz havlular şu çekmecededir. dedir. Tekrar özür dilerim. Ben sanmıştım ki işte hayır hayır şöyle yapın. Ee, durun ben yapayım. Hı. İyi geldi. Yıkamak ister miydiniz? Çok iyi olurdu. Ay yo yo kalkmayın. Ben mutfaktan bir tas getiririm. Gene de telefon eden arkadaşınıza söylemeliydiniz. Hı? Pek sevdiğim bir adam değildir. Üstelik siz bile inanmıyorsunuz. O neden inansın? Böyle bir durumda... Aa, demek inanıyorsunuz. Yani görüyorum. Kendinizde değilsiniz. Bir bezde sabun buldum. Teşekkür ederim. İnsan yatarken bu kadar kirlenebilirmiş demek. <gülüyor> Burası Londra. <gülüyor> Hem bu iş biraz daha uzasaymış gri renkli bir şey olacakmışım. Allah'tan suyu kesmemişler. Paranız var? Bilmem. Ama bir işiniz var değil mi? Vardı Googleip şirketinde personel müdür muaviniydim. Büro makineleri Bizim dükkanda da vardır bir tane onlardan İşte o makineler yapan personelin müdür muaviniydim ben Gözlerinizi kapayın yüzünüzü sabunlayacağım Bizim müdür Şimdi de ağzınızı <gülüyor> özür dilerim Sonra <gülüyor> Müdür buraya telefon edip Nerede olduğumu sordu Hasta olduğunuzu söylediniz Hayır, mi? Hayır o sırada hasta değildim ona sadece evde olduğumu artık bu işlerden bıktığımı söyledim. Düşünün o kadar kişi o kadar makine yapmaya çalışıyorlar. Başka makinelerin yardımıyla yapılan bir sürü makine. <gülüyor> Aklıma geldikçe bunu alıyorum. Bütün dileğim işten atılmak. Başka bir isteğiniz var mı? Bir de tıraş olabilsem. Tıraş mı? Şey ben. Hı? Şey banyoda bulabilirsiniz. Ama ben ömrümde kimseyi itraş etmedim. Siz aynayı tutun yine. Kendinize güveniyorsunuz demek. Deneyeceğim bakalım. Demek istiyorum ki başaramayacaksanız ben uğraşayım. Siz fırçayı falan getirin de görelim ne olacak. <gülüyor> İnsan hiçbir zaman ne yapabilip ne yapamayacağını bilemiyormuş demek Gerçekten iyi oldu mu? Benimkinden iyi oldu bakın kaymak gibi Hiç değilse sizin geçen sefer yapmış olduğunuz gibi yüzünüzü kesmedim Ben kesmiş miyim? Tabi bakın havluda kesi var <gülüyor> hmm. ee, Canım sigara istedi Ay bende de hiç yok Ceketimin cebine bakın Şurada sandalyenin arkasında asıl ee, Şurada bir paket var mı? Boş mu? Allah kahretsin. İsterseniz gider alırım. Sahi mi? Tabii. E, ama gene gelir misiniz sonra? Yani e, katmayacaksınız ya. <gülüyor> Neden kaçayım? Artık yapacak bir işim yok ki. Arkadaşlarınızı Roger'a atlattığınız için çok üzüldüm. Aman onun olsun Roger. Hiç aldırmıyorum. E, i̇ç cebimde para var. Biraz da yiyecek bir şeyler alayım mı? İyi olurdu. Açık dükkan bulursanız. Aa kutuda mektuplarınız var. Bana ne? açmak zorundasınız. Hadi alı. Ben hemen gelirim. Sayın bay Notlarımızdan öğreniyoruz ki Roddy dün bir yengeç yakalamış Ve Kim o? Benim, içeri giremiyorum da Şimdi neredesiniz? Anahtar deliğinden konuşuyorum Çıkarken kapıyı kapatmışım e Peki ben ne yapayım? Kalkıp kapıyı açsanız özür dilerim Aa, Kalkıp kapıyı açmak mı? Daha da kötüleştim. O, o o mektuplar yordu beni. Sesiniz kuvvetli çıkıyor. Evet daha kuvvetli ama daha kötü. Deneyim bir kere. Ya beceremezsem? Sizi içeride kilitli bırakamam. Birini yardıma çağırırım o zaman. Hayır hayır hayır. Durun kalkıyor. Dur. Ne oldu? Berbat işim. Evet, Emeklerim gerekiyor. Dikkat edin. Sizin fikriniz bu. Birini çağırabilir Geliyorum. Neredeyse orada olacağım. Delikten görüyorum sizi. Tamam. Tamam. Şu anahtarı da döndürebilsem. Kim var orda? Janet. Oh, ha. Oh. Bayıldınız. Herhalde. Heh, buraya kadar siz taşıttınız değil mi beni? Daha doğrusu sürükledim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ne yapıyorsunuz? Ortalığı biraz temizleyeyim dedim. Ee, saat kaç? Bilmem, bütün saatler durmuş. Neredeyse akşam olacak. Acıktım Yiyecek şey bu? Neler getirdiniz? Jambon, domates, pasta, peynir Jambon. ve komik bir ekmek. Ne alacağımı bilemedim. E, bir kısmını yiyelim bakalım. Hayır, yatın siz. Kalkma alıştım. E, öyleyse çok dikkatli olun. E, şey diyordum ben. Ne? Acaba odadan bir şeyler alamaz mıyız? Hangi odada? E, Kilitli olan odadan. Hayır. Ama hiçbir şey yok ortada. Kapıyı açamam. Anahtarı yok mu sizde? Kaybettim. Günün birinde herhalde içeri girmeniz gerekecek. O zaman ne yapacaksınız? Oturma odasındaki dolapta bir şişe şarapla biraz cim var. Getirin de içelim ne dersiniz? İçki içmeniz doğru olmaz. Aldırmayın canım. Çok bir şey içecek değilim. Yalnız... Bardak mı yok? Galiba. Ee, Sigaranız var mı? Ha evet bir paket aldım. Ben şimdi içtim siz için. Teşekkür ederim. Tuhaf bir etkisi var sigaranın. İyi mi kötü mü? Nefis. Uçuyorum sanıyorum... Müzik geliyor kulağıma uzaklardan. <gülüyor> Müziği ben de duyuyorum. Türk titanı. Bir kişilik bir orkestra. Sokakta buraya doğru yaklaşıyor. Teşekkür ederim bayanlar baylar. Çok teşekkür ederim. Kimse para vermedi adamca. Hepsi kaçışmıştır. Ben veriyim mi dersiniz? Nasıl isterseniz. Bir şirin <gülüyor> hey, tutun. Oh, teşekkür ederim bayan. Çok teşekkür ederim. Buraya çağarsan sen. Buraya mı? Tabii, eğlendirir bizi. Bilmem ki. Hadi, hadi. Yeniden çalmaya başlamadan çağırın. Bir de içki ikram edin. Ee, bakar mısınız? Bakar mısınız? Yukarıya gelip içki içmek ister miydiniz? Hmm. <gülüyor> Sayın bayan ve bay Bu çaldığım mı Johann Strauss'un Türk marşıydı Yok hayır hayır <gülüyor> Bana ıslıkla bir şey çalarsanız Size hemen tekrarlayabilirim Tanrı vergisi bu Ama Türk marşı başka birinin eseridir Çok iyi biliyorum Hayır efendim Johann Strauss'undur Ayrıca da şöyledir Ah, <gülüyor> bu başka bir parçadır efendim. Ben, ben, ben de onu demek istiyorum. İzin verirseniz efendim, ben çok iyi bir müzik öğrenimi yaptım. Bir rock çalabilir misiniz bize? Ah Yalnız adınızı söyleyin. Rock, rock and rock. Peki başlıyorum. Bir, iki. Aa, e, e. E, bu demin çaldığınız parça e? Aa, Hayır efendim bu Türk marşıydı e. Aa. Aa. Aa, Anlıyorum ki sizde hiç kulak yok Aa. Aa, Ama aynı parçaydı Gençler topluluğunda başladım ben. Ee, sonra askere gittim. Ee, orada da e, borazan çalmasını öğrendim. He. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çaldığım yat borusuydı. Bu, bu, bu yat borusu değil, kalk borusu. Olamaz. Ben de askerlik ettim. Evet ama Sunshine bilinde değil. Biz orada her şeyi başka biçimde yapardık. Ne yani, demek başka biçimde? Birinci sınıf bir orkestramız vardı. En önemli yerlerde çaldık. Queen's Hall'da, Wembley tadında, Festival Hall'da. Ne, ne zaman çaldınız orada? 1935'te. Genç bayan o sırada doğmamıştı bile herhalde. 1935'te mi dediniz? Ha? Evet Olamaz çünkü o tarihte o bina yapılmamıştı daha <gülüyor> Özür dilerim ama Evet evet daha yapılmamıştı <gülüyor> ee, Siz o günleri bilemezsiniz genç bayan Kral George'un Taçkime diyor. Öyleyse 1935 olamaz ha, Belki de 1936 yılıydı 1937'dir <gülüyor> 1937. Taç giyme e töreni o yıl yaslar. E, siz öyle diyorsanız... öyledir. E, e, i̇kimizden biri bir yıl yanılmış olabilir. E, ben iyi biliyorum. E, siz öyle diyorsanız... Tutalım yani. ki siz haklısınız. Ama bu Festival Hall hikayesini değiştirmez. Çünkü Festival Hall 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapıldı. Hayır. Ben de biliyorum. Savaştan sonraydı. Fuar için 1951'de... E, yanılıyorsunuz efendim. Bir yıl yanılmış olabilirim. Belki de 1952'de Fuar bizim zamanımızdan çok önceydi. Hiç de değil. Hatırlamıyor musunuz? South Bank'in orada kuruldu. Hayır, hayır. Regence Park'taydı. Ne? Kral Albert günüydü. Albert Hall demek istiyor. E, doğru dediğim gibi işte. <gülüyor> Bir kere Albert... <gülüyor> Albert kral değil, prensdi. Sonra Regence Park'ta değil... <gülüyor> Hyde Park'ta. Sizin kastettiğinizse Festival Hall. <gülüyor> e, doğru, orada çalmıştım ben. <gülüyor> ne tuhaflık var bunda bu kadar? Sizde mi? Bende mi ne? Bütün söylediklerine boş veriyorsunuz demek. Neden vermeyim? Bir içki daha ister misiniz? Peki Bir tane de baya verin Heh, Rahatsız olduğunuza göre çok içmemelisiniz efendim ben Rahatsız falan değilim bir şeyim yok ha, Tanıdığım biri Sizin gibi o da ne kağıt devresindeydi Bir gece eğlenmek için bir parti vermişti Ertesi günü evinde ölü buldular <gülüyor> İnanmam <gülüyor> İnanmam ha, Doğru söylüyorum ben Hollywood oldu bu olay Hollywood'da mı? Hmm, ben film çevirirken. Tek dişilik orkestra olarak mı? E, Yok hayır, teknisyen olarak çalışıyordum o zamanlar, stüdyolarda. E bütün büyük yıldızları tanırdım. Ronald Kalman, e, Clara Ball. Hmm. <gülüyor> Gerçekten tanır mıydınız? E, doğru mu söylüyorsunuz? E, Douglas Fairbanks bana bir sigarlık armağan etmişti. Ha, tabii yanınızda değil şimdi. E şey, hayır, kötü günlerinde sattım. He. Ya. Yeah. Peki hangi yıllarda Hollywood'daydınız bakalım? Ee, 1935'ten 1938'e <gülüyor> kadar. Ya, ama bu Albert Hall'da çaldığınız devreye rastlıyor. E, i̇kisini de birden idare ederdi. Hey, yok canım. Evet efendim. Ha, peki söyleyin bakalım. Stüdyoda ne yapardınız? Bir, bir örnek verin. Ooo, oh. çeşitli işler yapardım. Hangi Hı. birini sayayım? Bir tanesini söyleyeceğim. Ee, bir gün azgın bir atı durdurdum da Valentino'nun hayatını kurtardım. Rudolf Valentino'nun Evet. Hayatını kurtardınız demek. Ee, azgın bir atı durdurarak. Ee, tabii şimdi hayatta değil. Yani aksini söyleyecek durumda değil. Ee, bunu yapamazdı. <gülüyor> tabii. Sizin söylediğiniz <gülüyor> zamanlardan on yıl önce ölmüş olduğuna göre... ...1926 <gülüyor> yılının 23 Ağustos'unda öldü. Tas tamam öyle. Öyle mi? İyi ama siz az önce 1935'ten 38'e kadar Hollywood'da kaldığınızı söylemiştiniz. E, yanlışlık olmuş. E, 1925'ten 1928'e kadar demek istedim. <gülüyor> <Ya. gülüyor> e, bana imzalı bir resmini vermişti. Onu da sattınız tabii. E, hayır sakladım. E, benim işler kötü gittiği sırada onun da modası geçmişti çünkü. E, tabii yalnız da değildir şimdi. <gülüyor> Durun bakayım e, cebimde olacak. E, bir dakika. İşte burada. <gülüyor> Bakın. Bakın e, bu benim. O zamanlar gençtim tabii. İşte bu da e, Elimi sıkarken. <gülüyor> Alfred Figg'e minnet duyguları ile. E, Alfred Fig benim adım. Hmm. Resmi ilişik gazete parçasında da olaydan söz ediliyor. Ee, burada sizin onu çıldırmış bir filin elinden kurtardığınız yazılı. Doğrudur. Filin adı da Orman Alevi'ydi. E peki azgın bir at demiştiniz. Hep öyle derim. Ne yapayım çılgın bir fil desem inanmazdınız bana. Evet. <gülüyor> Doğru. Teşekkür ederiz resmi gösterdiğiniz için. <gülüyor> Şimdi size başka bir parça çalayım ister misiniz? Teşekkür ederiz. Aa, en çok sevdiğim parça fısıltı. Hayır hayır hayır dur dur durun durun dayanamıyorum. Ha ne oldu sevmediniz mi? Öyleyse şen dulu çalıyorum. Defol, defolun gidin. Devamı diyorum. Hay hay hay bırak. Hay bak, Devamı gidin. Devamı gidin. Devamı gidin. Devamı gidin. Devamı gidin. Devamı gidin. Devamı gidin. Devamı gidin. Devamı gidin çıtı çalıyor. B biliyormuş. Biliyormuş. Heh, domuzluğundan çalmadı. Ne var. Ne bakıyorsun biley. Şu bıçağı atın elinizden. Ha. Ha ha. Özür dilerim. Ödümü kopardınız. Öyle vahşice bakıyordunuz ki. Birdenbire ona daha fazla dayanamayacağımı anladım. Şimdi iyi misiniz? Çok daha iyi. Kızgınlık yaradı bana. Bir içki daha içsenize. Bu kadar yeter. Hiçbir zaman çok içemem ben. Ne yaparsınız siz yani iş olarak? Çiçekçi dükkanında çalışıyorum. Nerede oturursunuz? Anam babam ve Cim'le belediyenin yaptırdığı yeni apartmanların birinde otururum. Çok iyidir. Sadece merdivenleri iyi temizlemiyorlar. Çocuklar da duvarlara pis pis şeyler yazıyor. Ooo. Oo. Of. Ooo. Oo. Gene o parça. Ne var? Bir şey yok. Gerçekten artık gitmeliyim Hayır ha, Lütfen Hayır bırakmam sizi Bırakma. Artık iyisiniz benim yapacağım bir şey yok Yalnız kalamam ben burada Trene bilip karınızın çocuklarınızın yanına gidin Deniz havası iyi gelir Çok geç. Daha hava bile kararmadı e Nasıl gidebilirim Burayı nasıl bırakabilirim Günün birinde nasıl olsa bırakacak değil misiniz Hiçbir zaman Bavullarınızı hazırlayayım mı Hayır Bavulların hepsi ön odada Anahtarı bulamaz mısınız? Bulamam pencereden attım çünkü Niçin? O odaya bir daha girmek istemiyorum Niçin ama? Öyle işte Alt tarafı bir oda orası da Çocukların odası orada uyurlardı Yani? Susun oh, Peki gidiyorum ben Hayır Gidemezsiniz Şimdi gitmeyin bir Rica ederim bırakın gideceğim Hayır Çünkü ne düşündüğünüzü biliyorum Ay, Sadece gitmek Hayır gibi. hayır hayır Pazar günkü gazeteleri düşünüyorsunuz Simsiyah başlıklar Karısını ve çocuklarını bu Pis hayattan kurtarmak isteyen adam Sefalet Açlık, güvensizlik, bazı erkekten caniğe, hayvan yavrularını nasıl öldürürse erkek de çocuklarını öldürür. Sonra insandığı üstün gelir kendi canını kıyar ya da kıymak ister. İşte siz de şu kapının arkasında böyle bir şeyler var sanıyorsunuz? Böyle bir şey söylemedim. Az öncesine kadar düşünmemiştiniz ama şimdi güneşin kızdırdığı sessiz bir oda uçuşan sinekler. Parçalanmış oyuncaklar geliyor gözünüzün önüne Parçalanmış oyuncaklar Havlonun üstündeki kan lekesi hayır, hayır olamaz Olabilirdi Ama olmadı değil mi? Öyleyse ne var odada? Gelin gösterin Nasıl gösterirsiniz anahtar yok Gelin gelin diyorum size Öteki anahtarlar o kapıya uyar Bütün anahtarlar bütün kapılara uyar burada Alın açık bakalım Hadi, hadi girin! Girmeyeyim ne olur? Şu odaya girmeden buradan gidemezsiniz, Hadi. Neden yine de girmemi istiyorsun? Biri oraya girmeli. Bu biri ben olamayacağıma göre, Hadi. Alın sokucu anahtarı değil mi? Çevirin! Paslanmış dönmüyor! Öteki yana çevirin! Şimdi açın kapıyı! Sinekler! Hayır! Hayır! Bakın <gülüyor> Durun Durun ne oluyorsunuz Çünkü Gülüyorum bilmem ne Ne oluyor canım kesin kesin şunu ha? Ha? Nasılsınız İyisiniz değil mi? Üzdünüz <gülüyor> <Ha? gülüyor> beni şimdi <gülüyor> ha? Şey şey oldu Sürpriz oldu Ne beklediğimi bilmiyordum ben de Nereden bilebilirdiniz? <gülüyor> bir haftalık bulaşık Her yanda kirli tabak canak Niçin böyle yaptınız? Bilmem mutbaa her girişimde Şunları artık yıkasam diyordum ama Bir türlü başlayamıyordum Baktım ki gözüm yemiyor. Hepsini toplayıp bu odaya doldurdum. Sonra da kapıyı kilitleyip anahtarı sokağa fırlattım. Şimdi benim bunların hepsini yıkamam gerekiyor. Hayır, hayır yapmayın. Bu ah. pisliği olduğu gibi bırakamam. Sağlığa zararlı. Hadi şunları taşıyayım bakalım mutfağa. Ah, yok, halim yok. Öylese gidin yatan. O işi de ben yaparım. Ha Bana bile ilaç bulun ki odaya oh, sıkayım. Oh, i̇laç mı... Aa, vardır bir yerlerde Heh. Gene neden inlemeye Heh. başladınız? Düşünüyorum da Az önce ölmek üzereydim Şimdi kattık bulaşık yıkıyoruz Radyo mu dinliyorsunuz? Neyse bitti bulaşıklar Yoruldunuz mu? Eh Epey birikmişti Şarap şişesini açtım sizi bekliyordum. Ben gideyim artık. Aa, bardak şurada. Bir yudum için. Peki. Bir yudum. Şu ork pek kasvetli değil mi? Daha eğlenceli bir şey bulamaz mısınız? Dans etmeyi sever misiniz? Evet ama şimdi deli gibi açım. Bende. Kalan yiyecekleri bir tabağa koymuştum. Gidip getireyim. Çıkmasın birer tabak sabah oh, Oo işte en nefret ettiğim şey Her içersiniz arkasından bir alay bulaşık iki saat sonra gene bir şeyler yersiniz Gene bulaşık Hep insanı rahatsız edecek bir şey çıkar hayatta Ya bulaşık ya diş ağrısı Ya soğuk algındı Ne dediniz? Duymadınız mı? Şu parçayı dinliyordum da Önemli değil aldım Bunlar ne? Biraz jambon bir parça peynir ekmek Güzel dizmişsiniz tabağa Pek güzel oh, Ağlıyorsunuz şimdi de Neden? Pişt, pişt. Yalnız şu pis mutfakta Doğduğunuz ile Öleceğiniz dakika arasında Bir yerlerde uğraşmış Şamponla peyniri nasıl Daha güzel gösterebilir diye Düşünmüşsünüz İkimi zaman sizi hiç anlayamıyorum Açıklı bir şey gibi geldi bana Yemenize bakın Siz hiç ağlar mısınız? Herkes ağlar Ne zaman ağlarsınız? Ne bileyim ağlarım işte arada Kuzum neden hep acayip şeyler söylüyorsunuz? Acayip şeyler mi söylüyorum? Peki Roger ne söyler mesela Roger mı Hani gezmeye gittiğiniz delikanlı Aa, O yumuşak başlı bir oğlandır Saçma sapan konuşur işte Sizi eğlendirmek de kolay değil Bilmem oğlum. Başka bir şey yiyecek misiniz Teşekkür ederim Demek ki Roger saçma sapan konuşur Evet ya bisikletinden söz eder ya da sululuk eder Hangisi daha çok hoşunuza gidiyor Bisikletinden söz etmesi mi, yoksa soluluk etmesi mi? <gülüyor> o sırada hangisini yapmıyorsa. <gülüyor> Tabağınızı kaldırıyorum. A Bardağım kalsın. Şarap güzelmiş. Tuhaf ama beni çocukluk günlerime götürdü. Pasal günleri annem kahvaltı ve de kiliseye giderdi. Şarap dağıtırlardı orada. Eve dönünce her de şarap kokusu gelirdi. Bu Bunu Sizi de götürmez miydi? Hayır. Zaten biz büyüyünceye kadar o da kiliseye gitmekten vazgeçti. Buraya gelin. Efendim? Gelin bir dakika. Yok. ay. Ne oluyor? Şu meziği biraz kısar mısınız? Peki. Hayır, hayır. Hayır. <Gülüyor> sana? Ah, ah, ah, ah, çay getirdim diyorum. Ah, şey, burada işim ne? Saat kaç? Bilmem oldukça geç. E, çay neydi? Çay sevmem. Başka bir şey yok. Ah, berbat bir halde olmalıyım. İyisin çok güzelsin. Başım ağrıyor. Sigara ister misin? Ha? Hayır şimdi evde olmalıydım. Evet ama değilsin. Size <gülüyor> göre havoş. <gülüyor> Bilmek istediğim bir şey var. Nedir? Sormaya ne? çekiniyorum Daha önce yapmalıydım bu işi Nedir? Adın Adını sormamıştım Hı. Jane Saçma bir adı. Benimki Desmond Biliyorum bir yerlerde görmüştüm Jane Hayır lütfen hayır Çok güzel bir gün Tam tatil günü Ama saat kaç Sütçü şişelerini boşaltıp gitti Pazar günleri günlerden daha geç geldiğine göre Aşağı yukarı on ya da on oh. buçuk durur ya da biraz daha geç. Heh. On bire çeyrek var. Nereden bildiniz? Sabah çanları çalıyor. Biliyor musun hayatımı kurtardın benim. Evet. Gerçekten kurtardım. Şimdi çanlar çalarken ölmüş olacaktım. Yağmur da yağmıyor. Çok seviniyorum. Bayağı sevinçliyim. Jane sen de iyisin ya. Yani. İyiyim iyiyim. Hayır yapmayın. Biliyor musun? Kiliseye gitmek istiyorum Kiliseye mi? Evet bin yıldır gitmemiştim Sen de gelmek ister misin? Ben mi? Hayır Ben gidersem kızmazsın ya Hayır Traş olmalıyım ama vakit yok Ancak yıkanabilirim Biraz jambon kalmış ister misin? Bir sigara içim daha iyi Orada masanın üstünde Benim ellerim ıslak İstemem öyleyse Bir dakika bekle kurudu işte Vazgeçtim içmeyeceğim Peki ben de artık gideyim. Gelmek istemediğinden emin misin? Evet. Öyleyse... Siz döndüğünüzde ben gitmiş olacağım. Ya, he, i̇lle de gitmen gerekiyor mu? Gideceğim. Öyleyse hoşça kal Çeyn. Güle güle. Bir şey söylemeliyim. Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. E, teşekkür ederim gibi bir şey. Gerçekten bilmiyorum. Geç kalacaksınız. Ha, evet, koşmalıyım. Hadi hoşça kal Kaç kişi çekiyor bu çenlerin iplerini? Bir, iki, üç, dört. Nasıl oluyor? Ben de birini nasıl çaldıklarını düşünürken ötekini çalmaya başlıyorlar. Uf, birbiri arkasına nasıl beceriyorlar bu işi. Bir de bu çanları yapanlar var. Of, ne iş ne iş? Radyo tiyatrosu sona erdi. Pazartesiden önce Yazan Guy Cooper Dilimize çeviren Ali Halim Mikrofona koyan Nümit Özdoğru Efek Oray Tuğlan Oynayan sanatçılar Desmond Nümit Özdoğru Jane Haler Alfred Ertuğrul Bilda <Gülüyor>